Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstanidir. apaçık deliller anlamına gelen ayetün beyinat tamlamasını müfessirler Hz. İbrahim'in makamı, buraya girenlerin her türlü tecavüzden korunmuş olmaları, gitmeye gücü yetenlerin o evi ziyaret etmeleri, hacerül Esvet, Safa ile Merve, Zemzem ve diğer alametler gibi manalarla açıklamışlardır. Bir kısmına ayetin devamında değinilen bu deliller Kabe'nin yeryüzünde yapılmış ilk mabet olduğunu gösteren alametlerdir. Nitekim Hz. Peygamber'den binlerce sene önce yaşamış ve peygamberlerin babası olarak bilinen Hz. İbrahim'in buradaki makamının bilinmesi ve bu bilginin nesilden nesile aktarılmış olması, buraya girenlerin her türlü tecavüzden korunmuş olmaları geleneğinin, Hz. İbrahim'in zamanından beri kesintisiz devam etmiş olması, insanların Kabe'yi tavaf etmelerinin onun zamanında başlamış olması, buranın ilk mabet olduğunu gösteren delillerdir, ayetlerdir. Kâbe'de tavafın başlangıç noktasını belirleyen Hacerül ül Esvet'le, Sahin başlangıç ve bitiş yerlerini gösteren Safa ve Merve tepeleri de Hz. İbrahim'in zamanından beri bilinen alametlerdir. Zemzem ise, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'in ağlarken ayağını vurduğu yerden çıktığı rivayet edilen ve o günden beri var olan bir sudur. İbrahim'in makamı, Makam-ı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken veya insanları hacca çağırırken üstüne bastığına ve üzerine ayak izlerinin çıktığına inanılan taş veya taşın bulunduğu yerdir. Bundan maksat Mescid-i Haram'ın tamamıdır diyenler olduğu gibi Hacerü'l-Esved'dir diyenler de vardır. İçinde Kabe'nin yer aldığı Haram yasak bölgede emniyette olma genellikle burada her türlü mal ve can güvenliğinin sağlanmış, bitki örtüsünün korunması dahil, ilki olarak canlıların öldürülmesinin yasaklanmış olması anlamıyla açıklanmıştır. Kabe, inşa edildiği günden itibaren insanların son derece saygı gösterdikleri bir mabet ola gelmiştir. Mevdudi'nin ifadesine göre İslam'dan önce bütün Arabistan'da 2500 yıldan beri süre gelen karışıklık ve düzensizliğe rağmen barış ve emniyet hüküm sürmüştür. Kabe'nin kutsiyeti insanlar üzerinde o derece saygı uyandırmıştır ki cahiliye döneminin en karanlık günlerinde birbirlerinin amansız düşmanı olan insanlar bile onun içerisinde düşmanlarına saldırmamışlardır. Nitekim başka ayetlerde bu hususa özel olarak değinilmiştir. Hz. Peygamber de göklerin ve yerin yaratıldığı günden itibaren Mekke'nin harem, korunmuş belde olduğunu, kıyamete kadar böyle devam edeceğini bildirmiştir. Orada herkes mal emniyetine sahip olduğu gibi hayvanlar ve bitkiler dahil her canlı güvenlik içindedir. Ancak akrep ve benzeri zararlı hayvanlar bunun dışındadır. Ayrıca Kabe'nin varlığı sebebiyle Arabistan'da yılda 4 ay Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep barış sağlanmış, bu süre içerisinde kimsenin kimseye saldırmamasına özen gösterilmiştir. Bir yere gitmeyi veya bir işi yapmayı kastetmek anlamına gelen hac kelimesi, dini bir terim olarak belirli bir zamanda Arafat'ta bulunmak, vakfe ve Kabe'yi tavaf etmek, usulüne uygun olarak çevresinde dönmek suretiyle yerine getirilen ibadeti ifade eder. Bu ayet, haccın Müslümanlara farz olduğunun delilidir. Yoluna gücü yetenler, hacca gitme imkanına sahip olanlar demektir. Bu imkan ise, sağlığın elverişli olması, gidip gelmek için yetecek kadar para ve yol güvenliğinin bulunması anlamına gelir. Hz. Peygamber de bu imkana sahip olan kimseye, ömründe bir defa Kabe'yi ziyaret etmenin farz olduğunu bildirmiştir. Kim inkar ederse, bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstanidir. Cümlesinin ilk kısmını, kim haccı inkar ederse, şeklinde anlayanlar bulunmakla beraber, müfessirlerin çoğunluğu buradaki kefere fiilini mankörlük etmek anlamında alarak bu kısmı kim gücü yettiği halde nankörlük edip hac ibadetini yerine getirmezse şeklinde yorumlamıştır. Buna göre ayette imkan sahibi olduğu halde hacca gitmeyen kimsenin çok büyük bir günah işlemiş, Allah'ın buyruğuna karşı isyankarlık etmiş olacağına işaret edilmektedir. Yüce Allah insanların yardımına muhtaç olmadığı gibi ibadetlerine de muhtaç değildir. Aksine ibadetler insanları ruhen ve manen yüceltmek, Allah katındaki değerini arttırmak için farz kılınmıştır. Hac ibadetinin de gerek dünyevi gerekse uhrevi faydaları kullara yöneliktir. Allah, kullarından yardım beklemekten yücedir. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları